1249 numaralı konu, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin tek birden önce safların düzeltilmesini emretmeleri. Hazreti Ömer safların düzeltilmesini emrederdi. Saflar düzeltildiğinde bir adam gidip ona saflar düzeldi derdi. Hazreti Ömer de gelip namaza başlardı.